وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Evet arkadaşlar bizlerle beraber Şeyhul İslam Muhammed İbn Abdül Vahhab İbn Süleyman İbn Ali Şeyhul İslam ve Al-Muslimin üç esas ve bunun delilleri adlı eserin üçüncü esasını üçüncü aslını okumaya devam ediyoruz Belki de bu akşam bu kitabı allah Teala bizlere bitirmeyi muvaffak edecek. Eğer bu kitabı bitirirsek önümüzdeki derslerde bir kavaidul erba, dört kavaid, dört kural adlı küçük ritaleyi yapıp ondan sonra yine aynı müellifin Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı eserini tekrardan okumaya başlayacağız. Aramızdan ezberleyenler inşallah o kitabı da olacaktır. <gülüyor>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 Kul neyi bilecek? Ma'rifetul Ma İslam Bil edille Allah Teala'nın göndermiş olduğu İslam dinini delilleriyle birlikte ne yapması? Kulun bilip öğrenmesi ve bunlarla da amel etmesi ki bu itinaklılardaki dersimizin konusu olmuştu. Üçüncü esas ve bu kitabın son esası, son bölümü kulun Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı tanıyıp bilmesi. Tanıyıp bilmesi. Bundan maksadımız nedir? Feallif Allah'ın bununla kastettiği nedir? Ders esnasında bununla nesne inşallah değineceğiz. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz üzere kul öncelikle şuna iman etmeli bu esasla ilgili olarak. Allahu Teala Hüce Allah son peygamber olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı göndermiş. insanları şirke bulaştıktan sonra yeniden tevhide davet etmek için ve onlara kendilerini cennete yakınlaştıracak her türlü ameli göstermiş, öğretmiş ve kulları cehennemden, ateşten alıkoyacak, uzak tutacak her türlü yasakları da yapmış seyahat etmiş, açıklamış ve dini onlara ne yapmış tam olarak eksiksiz, noksansız, ziyade ihtiyaç duymadan, içinde hiçbir değişikliğe, ve tedbile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 ne yapmış olması lazım kulun bilip öğrenmiş olması lazım diyor ki muallif rahimahullah el aslus 3 üçüncü esas üçüncü asıl ma'rifetu nabiyikum muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebimiz peygamberimiz muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilip tanıyıp onu öğrenmek üçüncü esas budur muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir Bu Muhammed bin Abdullah Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. İbn Abdülmuttalib babasının babası olan yani dedesi kimdir? Abdülmuttalib'dir. İbn Haşim Haşim'in oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğludur. Babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib dikkat ederseniz Abdülmuttalib ismi Muttalib'in kulu demek. Yani Muttalib aslında Muttalib aslında büyük dedesi olan e, Haşim Haşim, büyük dedesi olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük dedesi olan haşimle ile Muttalib yani Muttalib'in kulu olarak bilinen kişi yani dedesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Medine'ye beraber geliyor. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de de neyi var? E, akrabalık bağı var ile Aslı ama Mekkeli. Yanında hep beraber bu Haşim, bu Abdülmuttalip'i gezdirdiği için insanlar ona Muttalib'in kulu olarak bakıyorlar. diyorlar ki bu Muttalib'in neyi? Kölesi. Yani yanında gezdirdiği evet. kölesi. Halbuki onun neyi o? Evet, oğlu. Hatta yani e, oğlu. Ondan sonra hatta amcası diyorlar. Amcası Muttalib. Pardon. Düzeltelim orayı. Amcası Muttalip, Abdülmuttalip'i yanında gezdirdiği için, gıtırdığı için, insanlar zannediyorlar ki bu, onun efendisi. Bu onun efendisi. O da onun kölesi zannediyorlar. Ve ne, o, ne demeye başlıyorlar ona? Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi, diye isimlendiriyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi neydi? Muhammed. Bu isimle, bazı alemler diyorlar ki, bu isimle, isimlenen başka bir insan yoktur, Arap aleminde, o dönemlerde. Bazı tarihçiler de diyorlar ki, hayır,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 düşman, o ismi duydumda kovsun, Korku, düşmanı korkutacak, tabiata, mizaca sahip olsun. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi bu şekilde isimlendirilmiş. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsederken ne olarak bahsediyor? Muhammed olarak bahsediyor. Ne diyor? Muhammedun Resulullah. Muhammed'dir, nedir? Allah'ın Resuludur. Ne diyor <gülüyor> allah, ın allah, ın allah, ın diyor allah Teala yine başka bir yerde? Ve Muhammedun ebâ ahadin min rijalikum. Muhammed sizlerden birisinin babası değil. Yani babanız bu manada nesebi olarak babanız değil. Yani dikkat edin. وَمَا Muhammed'un illa Rasul Muhammed ancak bir nedir? <gülüyor> Elçidir, Rasuldür diye Allah-u Teala onun isminden bahsederken övülmüş, sena edilmiş manasına gelen isimle ona diyor? hitap ediyor Nedir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın lakabı? Lakabı nedir? <gülüyor> Ebul Kasım. Onun lakabı Ebu'l Kasım'dır. Haşim min Kureyş Yani babasının babasının babası. Yani üçüncü babası diye ifade edeceğimiz Haşim Hangi kabileyden arkadaşlar? Kureyş kabilesinden. Kureyş ise Araplardan, Arap kavminden, Arap milletinden bir kabile. Peki Araplar kimin soyundan gelmekte?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 Mustafa min Kureyş bin Haşim. Kureyş kabilesinden de Beni Haşim, Haşim oğullarını seçti. Mustafa ni min Beni Haşim. Beni de Beni Haşim'in arasından ne yaptı? Seçti. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yaşı kaçtı arkadaşlar? Fe lahu minel umri 63 sene. Onun yaşı 63'tü. Yani 63 üç sene. Heli Aleyhissalatu vesselam ömür sözü yaşam sürdü. Minha 40 kablen nubuwwah. 63 yılın 40 yılı nasıl geçti arkadaşlar? Vahisiz geçti yani bir peygamberlik, nubuhat, risalet kendisine ne yapmamıştı, ulaşmamış, gelmemişti. Mesela ve 20'ne, 23 sene ise nebi alesefat mesela 23 sene nebiyen rasul, bir nebi olarak bir rasul olarak ne yaptı? İnsanlara davetçi olarak yaşadı.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 Elbisesine bürünmüş insan. Korkudan gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam. Vahiy indikten sonra korkuyor. Göğsü nefes alıp verirken hizip çıkıyor. Allah-u Teala diyor. Ey elbisesine bürünmüş olan kişi. komta fe Kalk ve insanlara ne uyar. Artık hangi makam? Bakın nubuvvet. Vahyin indiği, şeriatın indiği. Ancak insanlara diyor ki alimler ancak insanlara bunu tebliğ etmeyinin kendisinin üzerine farz olmadığı kişiler. Yani Nebi demek diyorlar. insanlara tebliğ etmeyinin üzerine farz olmadığı kişiler. Vahiy gelmiş, yeni bir şeriat gelmiş ama onu insanlara tebliğ etmesi üzerine ne değil? Farz değil. Bir görüşe göre, bir tarife göre. Biliyoruz, Nebi Aleyhisselatü Vesselam nubuvvet zamanında nubuvvet sırasında tebliğ yapmış. Ebu Bekir'e yapmış, Radıyallahu anh Hatice'ye yapmış, Ali'ye yapmış, birçok sahabeya yapmış. Risalet gelmeden, Resullilik gelmeden. Peki bunu nasıl açıklayacağız, ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu tarife göre, diyeceğiz ki bu tarife göre, Nebilik, kendine bir vahiy gelen, şediyat gelen ve onu emretmesi farz olmayan. Farz olmayan. Yani bir ama emrede emredebiliriz. emret müstahap olarak, istihbab olarak ne alır? Evet. Emredebilir. Bu tarife göre bu kabilden diyoruz. bu Kubat'tan diyoruz. Bu manada açıklıyoruz. Ama biz daha önceki derslerimizde Nebi ile Rasul arasındaki farkı açıklayacağız. Şu, şu tarifi söylemiştik. Demiştik ki Nebi kendisine bir vahiy gelen ve o vahiyi kendine muvafık olan, muhalefet etmeyen, kendisi gibi insanlara aktaran, anlatan insanlara demiştik Nebi. Rasul ise, Rasul ise Kendine yeni bir dil gelen yeni bir kitap inen. Yeni bir kitap inen ve bunu kendine muhalif olan insanlara anlatmakla emir olunan demiştik. Yani her iki tarifin de e, eksiklikleri var. Ama genelde bu iki tarif üzerinde eee Nebi ve Rasul tariflerini yapmakta, dönmekte bunun üzerinden tarifler yapılmaktaydı. Bizler diyoruz ki nebi Aleyhissalatu ama ilk peygamberlik ikra, nubuvet ikra emriyle geldi. Oku emriyle geldi. Risalet ise, Rasulü'lük ise Ya eyyuhel muddesbir Ey elbisesine mürünmüşkum fe enzir Kalk ve insanlarını at Uyar Ve beleduhu Mekke Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdu Şehri neresiydi? Mekkeli Ki Mekke onun çok kendi topraklardan Bir tanesiydi Kavmi onu çıkarmamış olsaydı oradan çıkmayı da ne yapmıyordu Aleyhisselatü Vesselam? Hı hı. İstemiyordu, arzulamıyordu. Ve hacera ilal Medine Ne yaptı Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Medine'ye hizmet etti. bin binnezârati ani şirk Allah-u Teala onu neyle gönderdi? Hiç yüklediği görev neydi? Nazara ani şirk İnsanları şirkten sakındırmak İnsanları şirkten uzaklaştırmak وَيَدْعُوا إِلَا الْتَوْح۪يدِ Ne yapması? Tevhide davet etmek. Bakın bu ifadeler, daha önceki derslerde de söylemiştik. Şeyhul İklam, Muhammed İbni Abdülvahab, bu ifadeler yazarken, kullanırken, böyle kalemi nasıl geldiyse, aklına nasıl geldiyse yazmıyor. Dikkat edin. Önce ne var? Şirkten sakındırmakla gönderildi. Sonra tevhide davet etmekle gönderildi. Yani burada bir ne var? La İlahe İllallah'ın bir tarifi var. Daha önce demiştik. La İlahe İllallah'ta Önce ne var? Nefi var. Sonra i̇spat var. ispat var. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öncesi öyleydi. Yaptığı ne? İnsanları şükten sakın uzaklaştırmak. Sonra evet ibadet edilmesi gerektiğini insanlara anlatıp bu ibadetinde yalnızca Allah'a Allah yapılması gerektiğini onlara açıklamak. Alimler bu yüzden diyorlar ki, et tahliye قبل El-Tahliye tahliye Tahliye. Ne demek bu ifade? Önce tahliye yapacaksın. Ne demek tahliye? Boşaltacaksın. Arındıracaksın. Temizleyeceksin. Tahliye. Önce arındıracaksın. Kazıyacaksın. Sonra tahliye. <gülüyor> Dolduracaksın. Süsleyeceksin. Temizleyeceksin. Temizlediğin yeri doldurup temizleyip e, güzelleştirecek. Et tahliye. kabla, tahliye. Yani Mesela bazı cemaatler var, tebliğ cemaati var, ikhvan-ı var. Bunların menhezi ne? Bunların gittiği metot ne? Bu değil. Önce diyor insanları güzelleştirelim. Yani insanlara namazı emredelim. Orucu emredelim. iyi insanlar olmasını emredelim. Sonra diyorlar biz onları ne yaparız? Şirket alıkoyarız. Yani sofilere gidip de dersek ki siz şimdi şirkin içindesiniz. Yaptıklarınız yanlış. Korkarlar, ürkerler. Biz onları ne yapalım? Onları... olduğu gibi bırakalım. Sonra onları ne yaparız? Düzeltiriz. Ama bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci metodu, bu değildi. Önce takliye yaptı. Boşalttı. Temizledi. Kazıdı. Sonra boşalan. O boş sayfaya, bembeyaz o boş sayfaya ne yaptı? Doldurdu. İnsanlara dini emretti. Ki biraz sonra açıklayacağız. Ve delil kavluhu ta'ala. Bunun delili nedir? يَا اَيُّهَا الْمُدَّتْفِرِ Allah sana buyuruyor. Ey elbisefine bölünmüş. قُمْ فَاَنْزِرْ Kalk ve insanları da at. Uyar. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini ne at? Tekbir et. Yücel. وَسِيَابَكَ فَتَحْهِرْ Müfessirler bu ayeti وَسِيَابَكَ فَتَحْهِرْ ayetini فَتَحْهِرْ ayetini Elbiseni temizle olarak da açıklıyorlar. Amellerini temizle olarak da açıklıyorlar. Muhakkik müfessirler, tetkikçi müfessirler daha çok ikinci görüşte. Yani kalk ve ne yap? Amelini ne yap? Düzelt, temizle. Siyab kelimesi Arapçada, siyah seud kelimesi Arapçada elbise manasında kullanıldığı gibi alimler diyorlar ki Ameller manasında da ne yapılabilir? Kullanılabilir. Kullanılabilir. Çünkü diyor her ikisindeki her ikisindeki ortak nokta da insana bitişik olması. İnsanla beraber gelip dolaşması. Ve kulle insanen alzamna fi Her insana ne yaptık diyor Allah Teala? Boynunu amelini attık. Niye ta'ir diyor? Çünkü amel ondan ne yapıyor? göre? Yükseliyor. Kalkıp onu kuş demiyoruz onun tercümesini. Burada da Sasiya <gülüyor> beke Fetahhir elbisenin temizle yani amelini temizle. Çünkü o zaman diyorlar ki müfettirler bu ayetin indiği dönemde nevi aleyhissalatü vesselam'a namaz kılmak ne değildi bu manada? Fark. Değildi. Namazın rükunları, şartları henüzden olmamıştı. İnmemiş ol, i̇nmemişti, belirlenmemişti. Yani diyorlar ki bu daha doğru bir mana Ve rucuze fehzur. Hemen bakın ayetin devamında diyor ki bununla ilgili olarak amellerini arındır. Der rüç nedir rüç putlar yani pislik. Buradaki maksat müfessirler ne diyor? Putlar. Sanem ve vesen, asnam ve avsan. Nazardan ne yap? Uzaklaş fehcur. Onları terk et. Nedir sanem arkadaşlar? Sanem şekilli olan. Yani bir insan şekli olabilir, hayvan şekli olabilir. Şekil suret bitiminde yapılmış ve allah Teala'dan gayrı, allah Teala ile birlikte ibadet edilen, dua edilen şeylere ne diyoruz? Sanem. Sanem, Sanem diyoruz. Ama bir şekil üzere olmayan, bir suret üzere olmayanlara ne diyoruz? <gülüyor> Vefen diyoruz. Vefen. İkisi arasında ne var? Bir fark var. O yüzden aleyhissalatü vesselam ey Allah'ım diye dua ederken Allah la kabri, benim kabrimi kılma. Ne kılma? ve senen yu'bet. edilen bir <gülüyor> ve sen demiyor. Bak put demiyor. Sanem demiyor. Niye? Çünkü kabir put değil. Put şeklinde değil. Yani orada sanem de diyebilirdi Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah benim kabrimi senden başka ibadet edilen bir put yapma diyebilirdi. Ama daha geniş bir ifade kullanıyor. Diyor ki ve sen ve senen ibadet olunan bir resen yapma. İlmehli diyor ki ver rucu sefehzur bu necid olan, pis olan, put fanem ve resenlerin hepsini ne yap? Terk et. İster ağaç olsun, resen ağaç bir resendir. İster şekil biçiminde olmuş fanem olsun, put olsun bunların hepsini terk et. Ve la temnun testektir insanlara vererek Onlardan daha fazla almayı yapma? isteme. Amacın bu olmasın. Ve lirabbike sas bir. Rabbin için ne yap? Sabret. Abi Rabbin için ne sabret? Daha çıbrık. Sabır ne için arkadaşlar? Allah-u Teala'ya itaat ederken sabır. İsyana tahammül etmede sabır. Ve allah Teala'nın takdir ettiği şeylere sabır. Bunların her biri, her üçünün sabıra ihtiyacı var. Sabah namazına kalkmak sabır ihtiyacı var. Sabır ister. Zina etmemek, içki içmemek, harama bakmamak Sabır ister. Başka bir musibet geldi, vela geldi, Allah takdir etti, ne ister? Sabır ister. İşte bunların hepsi ne ediyor Allah'a? Sabır et. Ve ma'na kum fe enzir Muellik diyor ki manası Kalk ve uyar, bunun manası Yani diyor ki, yunziru ani şirk ve yedruu ilet tevhid Yani şirkten sakındırıyor ve tevhide davet ediyor. Şirkten sakındırıyor ve tevhide davet ediyor. Ve rabbeke bunun manasını ne? Açıklıyor. Ey azim ho tevhid onu birleyerek tevhid ile ne yap? Güzel. Tevhidin tüm kısımlarıyla onu ne yap? Güzel. Urbubiyetiyle, uluhiyetiyle isim ve sıfatlarıyla onun şeriatına, emirlerine boynayarak kaderine takdir ettiği şeylere Sabrede. sabrederek ne yap onu yücelt. Tasriya be tahhir temizle olarak Türkçe'yi açıklayabileceğimiz mananın ayetin manası nedir? Yani tahhir <gülüyor> a'maleke yani amellerini ne yap? Temizle. Neyden temizle? Ani <gülüyor> şirk. Şirkten temizle. Çünkü arkadaşlar günahların en çirkini Günahların en iğrenci nedir? Şirk, şirk. Şirktir. Diyor ya sahabe اَيُّ ذَنْبِ اَعْظَمْ Günahların en çirkini, günahların en büyüğü hangisidir? Diye Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam sorunca Allah sahaja ne diyor? اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَكْ Seni yaratmış olan Allah olmasına rağmen Allah seni yaratmış olmasına rağmen ona ne yapman? Eş koşman. Eş koşman ortak koşman. Neydi ortak koşman? Rububiyetinde mi? Hayır. Hayır. Çünkü rububiyetinde ortak koşan olmamış. Ebu Ceyd bile bu konuda Allah'la beraber başka Rab demiş dememiş. Nedir? Seni yaratmasına rağmen, seni yaratmış olanın Allah olmasına rağmen ona ortak eş, denk tutman ibadette. Yani kendi amellerinde. Ey kul, senin yapmış olduğun fiillerinde, namazında, duanda, hasretinde, kalbi amellerinde, kavli amellerinde, Azaalların yapmış olduğun amellerinde Allah Teala'ya yapılacak olan, yapılması Allah Teala'nın kendisine yapılmasını hak ettiği amellerini yapman, başkasını yapman. Bu yaparak da Allah'a yapmış olman eş boşman. İşte günahların en çirkinine de bu. Ver ruju sehejcür, yani asnam, bunlar nehirdir, fukarıdır. Hejc bunları hezmetmek ne demek terkuha terk etmek. وَالْبَرَاءَةُ منها، Onlardan teberri etmek, beriyim demek, ben uzağım demek وَاَهْلِهَا Ve ona tabi olan, o putlara tabi olan, o putlara ibadet eden, o vefenlere tabi olanlara, onlara uyanlara, onlara ibadeti layık görenlerden de ne yapmak insanın teberri etmesidir. Ayetteki emir onu da kapsıyor. Daha önce dediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam ne demişti kavmine? Ve idkâle İbrahim'u bi'ebihi ve kavmihi inneni bera'un İbrahim şöyle dedi kavmine ve babasına inneni bera'un mimma ta'budun Sizlerin ibadet ettiklerinizden ben beriyim uzak. Bunu ilan verecek insan. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği Ritaletin yani Resulun geldiği Konfe anzir ve uyar diye başladığı davet kaç çmıştı arkadaşlar Mekke'de? Aynen. 13 yıl sürdü Mekke'de. 13 yıl. Burada şimdi çok önemli bir hususa değineceğim. Nebi Aleyhissalatu vesselam 13 yıl tek bir şeye davet etmiş. Kesinlikle. Tek bir şey. Ve tek bir şeyden sakındırmış, arındırmış Bu insanları korkutmuş, uyarmış. Nedir o? Kesinlikle. Tevhide çağırmış. Tevhitten sakındırmış. Bakın yani tek bir şey.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 Ne davet etmiş. Amel. Amelleri bir sürü şey, tek bir şey değil. Bunun içinde namaz, oruç, zekat, hac, anne babaya iyilik Amel. vesaire tüm amelleri 10 Amel. yıl boyunca ne yapmış anlatmış demek ki bu dinle öncelikli olması gereken şey ne arkadaşlar? Tevhid. Tevhid. Tevhid'e davet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den Nuh'tan bahsediyor. Şu ayetten bahsediyor. Salih'ten bahsediyor. Onlardan hepsinden bahsederken ne diyor? Onlar kaviller ne söylüyorlar? Ya kavmi ibudullah. Bu şu ayet sahih. Onlar hep kavmi demiş ne söylemişler. Ya kavmi ibudullah. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayru. Sizin için Allah'tan başka bir ilah yok. Yani Nebi Aleyhissalatu vesselam tek başına değil. Onunla birlikte tüm peygamber, nebi kardeşleri Bu dine ne yapmışlar? Davet etmişler. Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? İlk geldiği günlerde Mekke'de insanlara dolaşıyordu risalet geldiğinde. Kulû la ilahe illallah tuflihû. La ilahe illallah değil kurtulun. La ilahe illallah değil kurtulun. Ve insanlar bunun ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini biliyorlardı. Niye? Çünkü o zamanki atmosfer o zamanki mücadele belliydi. Saflar çok açık. Yani bir tarafta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 O geceye dinin getirmemiş olduğu, dinin açıklamamış olduğu, vermemiş olduğu özel durumlar vererek kalkıp farklı ibadetler yapılmakta ki bizler de burada ne diyoruz? Dinimizde bu tür şeyler iddettir. وَفُرِّدَتْ عَلَيْهِ السَّلَوَاتُ الْخَمْضِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu miras gecesinde ne oldu? Namaz, namaz beş vakit namaz farz kılındı. Bilinen, malum kısa Buhar'da geçtiği üzere allah Teala ile İlk başta 50 rekat geldikten sonra namaz. Musa aleyhisselam uyarısıyla kavmin buna güç yetiremez demesiyle Rabbine gelip giderek bunu Aleyhisselam sayıda beşe indirdi. Ancak ecirde sevapta buradan oldu hala 50 olarak kaldı. Bu da onun bu ümmete olan neydir? Şefkati, merhameti arkadaşlar. Evet bizler şunu bilmeliyiz. Nebi aleyhisselatü bizlere bir şey emrettiyse bu emrettiği o şey bize bugün bu çağda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 yakışmaz. Zira Allah-u Teala onun hakkında Kur'an-ı Kerim'den ne diyor? Azizun aleyhime anittum. Sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Hadisun aleykum. Sizlerin dönemidir çok düşkündür o. O düşkünlüğünden o merhametinden dolayı da ne yapmış? O miras gecesi allah Teala ile beraber konuştuğu o gecede namazları beş vakit indirmiş. İlim evi diyor ki o namazlar beş vakit fazla olmadan önce e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve müminler günde iki reket namaz kılıyorlar. Bir sabah bir de akşam. Akşam. Olmak üzere. Miraç kıssasını, Miraç hadisesini biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam Binehi Medine'den Binehi ile Mekke'den pardon Mekke'den Mesude Akta'ya getirilip Bileğini oraya bağladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kendisini göğe kaldırıp Yezikat samaya geçtikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir yere ulaşıyor ki ulaşıyor ki Kalemlerin neyini duyuyor? Seslerin. Sesini duyuyor Kalemlerin seslerini duyuyor Ondan sonra Allah-u Teala konuşuyor, kendisine sorulduğunda allah Teala'yı gördün mü? Hediyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Nurun Ennâ erâhu O bir nurdur, onu nasıl? Göreyim. Yani neyi görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Hı hı. Allah Teala'nın kendisini kullarından sakladığı hicabı, yani nuru, perdi, perdi. perdeyi görüyor. O perde de nedir? Nur, harıltı. Yoksa Allah Teala'nın kendisi ne yapmıyor? Hı hı. Görmüyor. وَصَلَّا فِي مَكْكَ فَلَاسَتِن۪ينَ Mekke'de kaç sene namaz kılıyor arkadaşlar? 3 sene. Çünkü Mekke'deki 13 yıllık e, ritaret, peygamberlik ve resullük döneminin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 Hicret arkadaşlar sözlük manası olarak terk etmek demek. Hicret terk etmek demek. Şer'i manası müellif de açıklıyor. El-İntikal min beledi şirk ila beledi l-İslam Şirk diyarından şirkin galip olduğu gahiran yaşandığı topraklardan İslam topraklarından yapmak? Göz etmek Hicret etmek. وَالْهِجَّةُ فَرِيدَةٌ عَلَى هَذِي الْعُمَّةِ Hicret bu ümmetin üzerinde nedir? Fargdır. Bu ümmetin üzerine fargdır. Ne zaman? مِنْ بَلَدِ الشِرْكِ اِلَى بَلَدِ الْاِسْلَامِ Şirk topraklarında İslam diyarına. Alimler diyorlar ki şayet bir insan şirk ve küfür topraklarında yaşıyorsa ve orada dinini zahiren yaşamasına izin verilmiyor ezan okunmasına namaz kılmasına, dinin hükümlerini zahiren açıklaması açıkça yapamıyorsa, uygulayamıyorsa diyor ki bu kişinin oradan hicret etmesi nedir? Farzdır. Farzdır. Orada kaldığı her dakika orada kaldığı her saniye onun için bir nedir? Vebaldir, günahdır. Ve yebâkiyetun ilâ en tegûmes-sâ'a ve hicret kıyamet saati gelenecek, kıyamet kopana dek, devam edecektir. Kıyamet kopana dek, devam edecektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, rivayetler gelecek biraz sonra, onları yeri geldiğini açıklayacağız. Aleyhisselatü Vesselam, hicret, tevbe kesilinceye dek, devam edecektir. Hicret kapısı tevbe kapısı kapanıncaya dek, devam edecektir. Tevbe de güneş, batıdan doğuncaya kadar devam edecektir. devam edecektir diyor. Başka bir hadisede de diyor? Fetihten sonra yani Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Sicret yok. Şimdi bu iki hadis zahirde birbirine gibi gözüküyor? Zıt gibi gözüküyor. Halbuki zıt değil. Ama bazı akıl eksik, aklı eksik olan insanlar hadisleri inkar etmeye kendilerine e, yöntem edilmiş yol edilmiş olan tipler Zahiri bu şekilde olan gibi gözüken hadisleri birbirine vurdurarak ne yapmaya çalışıyorlar? Hadisleri imtihar etmeye çalışıyorlar. Diyor ki bir tarafta da öyle diyor, bir tarafta da öyle diyor. Demek ki yani hadisler e, dinde ne olmaz, delil olmaz. Bunun manasını biraz sonra açıklayacağız. وَالدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Nedir şirk-küfür diyarından, İslam diyarına hicret etmenin delili? Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَ تُظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Meleklerin canlarını aldığı nefislerine uzun medenler var ya قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ Melekler onlara şöyle derler Niye hicret etmediniz? Yani ne oldu? Ondan sonra cevap verir قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعْفِينَ Bizler neydik? Mustazaf, zayıf insanlardık. Yani hicret Bahane bu. ustakunna müstadafiyna fil ard. Çünkü melekler onlara. "Kalu elem takun ardullah vasi'a fetohazeru fiha?" Hicret etmek için Allah Teala'nın yeryüzü geniş değil miydi? Yani meleklerin canlarını almaya gittiği okullar. Hicret etmesi gereken ve hicret eden okullara melekler soruyor. Bu soru ne sorusu? Öğrenme sorusu değil. Yani bilmedikleri dolayı sormuyor melekler onlara. Niye soruyor? Azarlama sorusu bu. Bizden Türkçe diyoruz ya. Ben sana demedim mi? Yapma demedim mi? Yani bu soru cevabı beklenen karşılığı beklenen bir soru değil. Değil ne bu? Karşıdakini. Niye yapmış? Fırçalama sorusu. Hani ben soruyor şimdi? Diyor ki: Alan takun ardu <gülüyor> Allahı vasıya fiha. etmek için Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Allah Teala onlar hakkında bahsediyor. Saula ekem ve hum cehennem. İşte bu insanların sığınacağı gideceği yer cehennemdir, ateşdir. Wa saet masira, neketul yerdir. Neketul bir soniştir. İlla'l mustadafin men er rijal ve'n nisa ve'l bildan. Bu şeyler insanlardan şu insanlar, şu topluluklar müstesnadır. Kimdir? Kadınlardan, erkeklerden ve çocuklardan mustafa, zayıf olanlar. la yastati'una hiletan wala yahtaduna sabila tibu insanlar yani müstazaf olan insanlar la yastati'una hiletan yani hile bulamazlar wala yahtaduna sabila yani hiç edecek bir yol da bulamamış bunlar mazurdur diyor Allah Teala fa ulaike işte onlar bu bahsettiklerimiz yani ulaike asallahu an ya'fu an ya'fu anhum umul ki Allah Teala'nın Umulur ki Allah Ta'ala onları affeder. Ve kanallahu afuvan gafura. Ve Yüce Allah affedicidir ve merhamet edicidir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani insanın sadece şirk, küfür biladından İslam toprağına değil, yaşamış olduğu fıskın, fücurun Allah'a isyanın açıkça işlenmiş olduğu yerleri terk edip nerelere kaçıp gitmesi lazım? Bunların yaşanmadı, bunların daha az olduğu, çoluğunu, çocuğunu koruyabileceği yerlere ne yapmasalar gitmesi lazım. Tabii bunun hekimi daha önceki açıkladığımız şeye göre değişir. Kimi zaman farz olur, kimi zaman mustahab olur, kimi zaman mustahab olur. Allah taala buyuruyor ki: Yaa ibadyyal ladine aamenu, ey iman eden kullarım, inna arzi wasiyah, benim toprağım, yer nedir? Geniştir. وَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ Bana ibadet edin. Nasıl ibadet edin? Daha geniş bir yer arayarak dininizi yaşayıp bana ibadet edeceğiniz yerlere gidip, gidip oralarda bana ibadet edin. اَلَى الْبَغَذ۪ي رَحِمَهُ اللّٰهِ İlhan Baghevi diyor ki, müfessir, سَبَبُ الْنُزُّورِ هَذ۪ي الْاَيَةِ بِالْمُسْلِم۪ينَ Bu ayetin inis sebebi kimlerle geliriz? Müslümanlarla geliriz. Demin okuduğumuz ayette. Mekke'de Hicrete gücü yetip de hicret edemeyen insanlar. Meleklerin gelip sorduğu. "الذين بمكة لم يهاجروا" Nadağumullah bismi'l-iman. Allah da onlara ne yaptı? İman ismiyle seslendi. Ne dedi? "يا عباد الذين Ey أي imanًا قورم." Yani bu hicretle emrolunanlar kimler? Bunlar. Ve delilü ala hicreti min sunne Sünnetten delil ne? Kavlu sallallahu aleyhi ve sellem Demiş söylediğimiz hadis La tenkati'ul hicratu hatta tenkati'at tevbe Tövbe bitmeden, tevbe kapısı kapılmadan hicret Bitmez Ve la tenkati'ut tevbetu hatta tatlu'a şemsu min mağribiha Güneş batıdan doğmadıkça Tövbe de ne olmaz? Kapanmaz Tövbe kapısı olmaz? Kapanmaz Yani hicret ne zamana kadar devam edecek arkadaşlar? في قيامات هذا الدار لذلك بكي لا هجرة بعد الفتح فتنهض مكة في النهضة هجرت يوصل هذه النص نصل أنشالجاك مكة من Mekke'den مكة من هجرت؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. yok. Gerek yok. odumuz ekiberalar diye ihtihadı. Anlıyoruz. Kalam ma istakarra bil medine, medineye yerleşince Aleyhissalatu vesselam emre buyurdi bakiyye şerai İslam. Neaptınmed? Nebi Aleyhissalatu vesselam dinin geri kalan bölümlerine insanlara anlattı, emretti. Ne gibi misl zakati ve savm ve hac ve ezan ve cihat ve emr bil ma'ruf ve Bakın namaz, peygamberliğin 10. yılına geldi dedik. bir Aleyhisselatü Vesselam zekatı ne zaman emretti? Zekatın farzı ne zaman geldi? Medine'ye gittikten 2. yıl sonra. Yani Medine'nin ya hicretinin 2. yılında zekat ne yaptı? Farz oldu. Farz oldu. Yani kaç sene sonra? 15. 15. 15. Oruçla aynı şekilde Bedir savaşında biliyorsunuz. Ramazan'da ne yaptı? Oruç. Farz oldu. oruç farz oldu. O da ikinci yıl. Yani on beşinci yılda oruç farz oluyor. Hac ise alimler arasında ihtilaf var. Hicretin altıncı yılında mı yoksa hicretin dokuzuncu yılında mı diye. hakikat alimler diyorlar ki hac hicretin dokuzuncu yılında ne oldu? Fark oldu. Fark oldu. Ama ondan önce ne yapıldı? Hac yapıldı. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? E, hacı ne zaman yaptı? Onuncu yılda yaptı. Dokuzuncu yılda kimi gönderdi hacca? Evet. Ebu Bekir tamam. radıyallahu anhu'yu gönderdi. Onuncu yılda kendisi hacca gitti. Kendisi onuncu yılda hacca gitti. Bu şekilde on yıl devam etti. On yıl dinin tüm ayrıntılarını emr bil mağruf, nehyad-i münker, oruç, zekat, hac, ezan bunların hepsini ne yaptı? İnsanlar anlattı. فبعدها توفى صلاة الله وسلامه عليه ثم bundan sonra Nebi السلام لفات الت أما دينه باقٍ، عنده دينه نذير باقي دير هذا دينه لا خير إلا دين الأمه تعالى عنده يرده بارك في دينه، أليس دينه أن يظهر للناس أنهم لم يفعلوا أي خير، ولم يتركوا أي شيء، ولم يتركوا أي Ve hiçbir şer bırakmamıştır ki bugün onu ne yapmış olmasın? İnsanlara evet, öğrendim açıklamış. Evet. Olmaz. olmaz. Hatta Salva gelip sorduklarında yani din peygamberimiz size tuvalete girmeyi dahi mi öğretti? diye bir adam gelip sorduğunda ne diyor? Evet. evet. Tuvalete girmeyi dahi öğretti. İşte hatta ne diyor? Yüzümüzden kıbleye, arkamızı, ne yaptı? Yüzümüz ya da arkamızı kıbleye dönüp tuvalet yapmamayı dahil de ne yaptı? Öğretti. Öğretti. Diyor. E yani bu zarfı ne diyor? Havada uçup kanat çırpan, kuşla ilgili verilmedi gereken haberi dahil de Aleyhisselatü ne yaptı? Verdi. Haber verdi. Yani dinde atacağımız her adımı din adına cennete yaklaştıracak her adımı bize Aleyhisselam açıkladı. Cehenneme götürecek her adımdan narice ne yaptı? Sakındırdı. Vel hayru lezî dellâ aleyhi tevhîd. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâmın davet ettiği en büyük hayr hangisi? Tevhîd. Tevhîd. Dediğimiz gibi 13 yıl. İyilik yapmaktan önce, iyilik yapmayı emretmeden önce, namazda, zekâdın, hadd emretmeden önce davet ettiği ilk şey tevhîd. Ve cemî'a mâ yuhibbullah ve yardâh. Ve ne yaptı? Allah Teala'nın sevip razı olduğu her şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretip em emretti, açıkladı. وَالشَّرَّ الَّذ۪ي حَلَّرَ مِنْهُ الشِّرْكِ وَجَمِيعَ مَا يَكْرَهُوا اللّٰهُ وَيَعْبَاهُ Takındırdığın ilk şey nedir? Şirk. Ve Allah Teala'nın sevip saymadığı her şey. Yani bu şu demek? Bizler din adına ihtiyaç duyduğumuz her şey, her konu bizlere ne olmuş? Söyrettik açıklanmış. Yani bu şu demek, kalkıp kendi akıllarımızın iyi gördüğü, istihsan ettiği, güzel gördüğü şeyleri dine sonradan yamamaya yamamaya yamamaya etkimiz yok. Dinden görüp bunların bizi Allah'a yakınlaştıracağını zannederek bunlarla amel edemeyiz. Öyle ki insanların tümü, milyonlarca insanlar bunu hoş görse de, güzel görse de bizler biliyoruz, bilsek ki Allah Resulullah efendimiz ve ashabı öyle bir şey yaşamamış, bir adına uygulamamış. Bizlerde ne oluruz arkadaşlar? Bunları yapmayız. Böyle iki insanlar bunu Allah'a kullatıp yapsalar. Ba'asellahu Allah'u ila'n-nasi kâfeten. Allah, kullasa, da. Allah Teala onun insanlara daha ne oldu? Gönderdi. Allah'u ta'atahu ala cem'i's-sıkaleyn. İnsanlara ve cinlere ona itaat etmeyine yaptı. Fark kıldı. Fark kıldı. فالدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس دشي أي إنسانار إني رسول الله إليكم جميعا أي Ey insanlar! Ben, sizlerin hepinize, منكم جميعا أي إنسانار أنا سلر من هم منكم جميعا أي إنسانار أنا سلر من هم منكم جميعا أي إنسانار أنا سلر من هم منكم Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara ve Cinnere. cinlere gönderilmiş. Muallif bu, de bunu söylüyor, insanlara ve cinlere gönderilmiş diyor. Ama getirdiği, de, getirdiği delil bakın diyor ki, kul ya iyyun De ki Ey Muhammed insanlara, inni Rasulullah ileykom temian. Ben sizin gönderilmiş Allah'ın bir elsiyim. Peki dinlerin delili ney? Muallif bu ayetten cinlere de gönderilmiş olduğunun delili çıkar mı? Çünkü bazı aklı, fikri sapık olan insanlar görüyoruz maalesef. Her gün yenisi tülüyor. Çıkıp diyebiliyorlar ki cin diye bir şey yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara gönderilmemiştir gibi neler sunuyor? Deliller sunuyor. Halbuki bu hayatın kendinde bile alimler diyorlar ki cinlerin kapsayan bir delil var. Çünkü diyorlar ki ilk olarak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 insan. Kiminle diyor ki insan kelimesi isti'naz kelimesinden türemiş yani evcil yani insanlarla konuşabilen insanlarla beraber yaşamaya alışkın bir artık. Toplu yaşamaya yaşamaya, insanlarla beraber yaşamaya Kiminle diyor ki insan kelimesi neus kökünden gelmiştir. Neus kökü de diyorlar çok hareket çok hareket eden Şimdi sözlük manası olarak sözlük manası olarak buradaki insanı çok hareket eden manasında kabul edersek ki bu mümkündür alabiliriz bunu sözlük manası olarak ayet ne olmuş olur hem insanlar hem de cinleri kapsamış olur zira, zira Allah sana ne buyuruyor ve mâ erselnâke illa rahmeten bil alemin Dediyorum atıfabı Allah'a zahara. Bizler seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler. Alemler. İnsanı da kaplar. dinleri de kaplar. Yine hadiste yani İbn-i Mesud'un rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhi Vesselam diyor ki Kâne nâsun minel ins yâbûdûne nâsen minel cin İnsanlardan bir topluluk cinlerden bir insan topluluğunda ne yapıyor diyor. Evet. sapıyorsunuz ibadet ediyordu. Yani cinler de insan kelimesinin içine ne var? Bu şekilde bu kullanımda girer. Girer. biliyorsunuz arkadaşlar dinler Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresi olması lazım. Nebi Aleyhissalatu vesselam'in gelip duyuyorlar. Kur'an'ı işitiyorlar. Geliyor kavimlerine diyorlar ki cinler ya kavmene ey kavmimiz cinler kendi kavimlerine diyor ki ecibu da'iyallah Allah'a davet eden o da, o adama, o kişiye ne yapın? Evet. edin. Ve aminu bih. Ona iman edin. Yaqfir lekum min zunubikum. Allah da size yapsın? başlasın, affetsin. Yani bu ayetler, bu deliller bizlere cinlerin olduğunu da gösteriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara da gönderilmiş bir peygamber olduğunu ifade ediyor. Bütün insanlar gönderilmiş Aleyhisselatü Vesselam. Sadece... haraplara değil. Ne diyor? Vallazi nefsi Muhammedin yedihi. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun. Elinde elinde tutana yemin olsun. La yasnub bi ahadun min hazi al-ummah. Yahudi ve lanfaraniyon bu ümmetten ister Yahudi olsun, ister Hıristiyan olsun. Beni duyup da ölen sonra la yu'min bi. Ne sonra bana iman etmeyen Ve bana gönderilmiş olana iman etmeyen ne olur? İlla kâne min ashabin nâr Ateş yani, ashabından cehenneme gideceklerden olur Yani hani bazıları diyor ya bu hadis muslimde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlara fark değil. Onlar sadece La İlahe İllallah derse ne olur? Yeter. Yeter. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bu ümmetten ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun. Sen duyup da bana gönderilen risaleti duyup da iman etmeden ölen ancak ne var? Cehenneme gider, ateşe gider. Apaçık söylüyor yine bir alemler falan bu hadis. Ve akmel Allahu bi'd-din. Allah Teala ne yaptı? Dini tamamladı. O da delilü kavluhu Teala. Bunun delili ne? Al-yevme atemamtu lekum dinakum, atemamtu aleikum E vel kemale erdim ve dinimi yaptım. Eee nimetimi tamamladım. Dini kemale erdirdim. Foraditu lakumul islam dinı. Din olarak İslam'ı seçip razı oldum. Bu delil, Alevmet Teyyib Sallallahu Aleyhi ve öldüğünün delili. İnne kemeyyit sen öleceksin. ve inhum meytun. Onlar da ölecek. Summe innakum yawmal kıyamete inda rabbikum Kıyamet günü Rabbinizin huzurunda ne yapacaksınız? Husumet. Tadışacaksınız. Husumete düşeceksiniz. Ve annâs izâ mâ tuyub'asun İnsanlar öldükleri zaman ne olacaklar? Haşrolunacaklar. Yenilendirilecekler. Ve delil kavlu teâlâ Minha halakınâkum Sizleri nereden yarattık? Topraktan. Ve fîhâ nu'idukum sizleri Toprağa söndüreceğiz. ومنها نخرجكم طاره اخرى bir defa daha sizleri oradan topraktan çıkaracağız Diğer bir ayette Allah emmetekum min al-ard nabata Allah sizleri yerden bir bitki gibi ne yaptı? çıkardı. Sonra yuidukum fiha siz tekrar oraya soktu ve ihricukum ihraja oradan tekrardan ne yapacak? çıkaracağız. Ve ba'd al-ba's muhasabun insanlar. Gelen dirildikten sonra ne yapacaklar? hesaba tamam. çekilecekler. bir ameliyim ve amellerine karşılığını bulacaklar. Herkes amelinin karşılığını bulacak. Tevilin abdun ve tevilu kullu taala liyazzi ve bil Allah ne yapacak? kötülük yapanlara kütülük, amelleri karşılığında kutluş karşılık verecek. İhsan sahibi olan iyilik yapanlara da ne yapacak? güzellikle cevap verecek karşılık verecek. Aman kezzere bil ba'f kafar. Kim kıyamet gününe kıyamet gününde tekrardan delille inkar ederse ne olur arkadaşlar? Çakar olur. O delil kavlullah Teala bunun delili nedir? Za'amellezine kafaru en len yub'at. Çakar ne istadılar? Ne ile sürdüler? En len yub'at. Ne yapılacaklarını Tekrar daha Peki Allah sana diyor ki Kul bela ve Rabbi De ki bilakis Rabbim size ne yapacak? Letub'a sunne Sizler ne yapacaksınız tekrardan dirilteceksiniz. Summe letunebbeunne bime Amiltum İstedikleriniz, amel ettikleriniz, yaptıklarınızdan dolayı sizlere onlar haber verilecek. Yani yaptığınız her şey sizlere bildirilecek tek tek. وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Bu söylenenlerin hepsi Allah'a nedir? Yetir. Kolay. Basit. Ama bir insan için ne kadar zor değil mi? Beşerden, mahluktan bir düşünün. İmkansız. Herkesin amellerini tek tek saymak. Bütün amellerini. Sonra onların hepsini o kişilere bildirmek ne kadar zor. Az bölüm kaldı. Ama önemli bölüm bunlar. Onda da son bir derse bırakalım diye düşünüyorum ama vaktimiz ne kadar var? 5 dakikamız mı var? Beş dakikamız varsa devam edelim inşallah. Ve Allahu cemi'en rusul mübeşşirine ve munzirin. allah Teala bütün elçileri, bütün rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Ve delil kavlu teala. Bunun delili ne? Rusulen, mübeşşirin ve gönderin Allah resulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Niçin? Resulleri bu şekilde gönderdi? Resuller gönderdi li alla yakuna lin nasi İnsanların Allahu Teala'ya bahane sunmamaları için. Yani gelmedi, duymadık, para bilmiyoruz dememeleri. كي يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى على حُجَّةٌ حجه بعد الرسل فاولهم نوح عليه السلام رسل الرئكيم رسل الرئكي نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم زرا دي هات الدين الله تعالى ان اوحينا اليك اي محمد كما اوحينا الى نوح نو هو الله تيم Kıyamet gününde ne yapacaklar insanlar? Şefaat için Nuh'a Nuh gidecekler. Dicekler ki, sen kimsin? Yani Nuh, ente evveli rusul. Ey Nuh, sen rasullerin İlk ilkisin diye hitap edecekler. Hayat Bu işte. Buhari'nin ve Rüslü'nün ve etkiler. Peki nebilerin ilki kim? Adem, Adem aleyhisselam. Hani bazıları bunu duyuyor. Diyorlar ki ya Vahhabiler, Adem aleyhisselam inkar ediyor. <gülüyor> Nasıl bize şefaati inkar ettiğimiz iftirasını atıp, kerameti inkar ettiğimiz iftirasını atıyorlarsa, Adem Aleyhisselam'ın Nebi olduğunu da inkar ettiğimiz iftirasını bizlere ne yapıyorlar? yamamaya çalışıyor, atmaya çalışıyor. Neden kaynaklanıyor? Onların cehaletinden kaynaklanıyor. Bizden ayrı bir vadide bir şeyden bahsediyoruz. Onlar yarım ağızlarıyla, yarım kulaklarıyla bir şeyler dinliyorlar. Ondan sonra üzerinden bir şeyler katıp, bizleri insanlara özü olarak Hanediyor. Fakat her ümmete b'at Allahu iley rasulen min nuh ila Muhammed yemur bi ibadetillahi vahda ve yenhaum an ibadeti't tagut. Allahu taala muhtan itibaren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil olmak üzere bütün peygamberleri kavimlerine ne için gönderdi? Yalnızca Allah'a ibadet etmek için ve tagut'tan uzak için. Nedil bunun Ne zemelleri için? İnsanlara neyi anlatmaları için? Eni'budullah Allah'a ibadet edin. Ve cidden bu? Tağut. Tağuttan sakının. Ve starradallahu ala cemiydi ibad, el-kufra bit-tağut ve imana billah. Allah-u Teala bütün mahlukata neyi kıldı? Tağut'u inkar etmek. Önce tahliye, bakın. Kazıma, temizleme. Sonra tahliye. Allah'a iman. Kâle ibnül Kayyım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 Aşmazı. Zira tağut sözlük olarak ne demek arkadaşlar? Aşma. Haddi aşmak demek. Tağut haddi aşan demek. Onun Arapçada su taşıttığı zaman ne deniyor? Tağal ma'u. Su ne yaptı? Taştı. Saçtı. Ezan okundu. Konu bitmeyecek. İnşallah geri kalan bölümü de diğer başka bir derste, önümüzdeki haftaki dersimizde inşallah tamamlayıp bu Risale'yi de sona erdirmiş olacağız. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرت ونديت